Üçüncü Bölüm Aracılık Vesile, birini diğerine yaklaştıran şey, aracı. Tevessül de bir şeyi vesile yapmak, aracı koymak demektir. Bazı tarikatlerde, veli ve şeyh ruhlarının Allah ile kul arasında vesile ve vasıta olduğu kabul edilerek, dua sırasında onların ruhaniyetinden yardım istenir. Sen vesileyi kabul etmiyorsun. Vesileye dair delilimiz vardır. Bir zatın gözleri ama olmuştu. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geldi, ona dua etmesini söyledi. O da abdest al, iki rekat namaz kıl ve Ya Rabbi elçini vesile ederek senden şifa istiyorum diye dua et buyurdu. O şahs bu duayla beraber Ya Rabbi elçini hakkımda şefaatçi kıl dedi. Bu sahih hadistir. Bu hadisi kabul etmezsen biz de seni kabul etmeyiz. Bu hadis Tirmizi'de, İbn-i Macede ve Ahmet bin Hanbel'in müsledinde geçer. Gözleri kör bir adam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelir ve şöyle der. Allah'a dua et, bana şifa versin. Allah'ın elçisi buyurur ki, istersen dua ederim, istersen durumuna sabredersin, daha iyi olur. Adam, dua etler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ona güzelce abdest almasını, iki rekat namaz kılmasını ve şöyle dua etmesini emreder. Allah'ım senden istiyorum. Rahmet Nebisi Muhammed ile birlikte sana yöneliyorum. Ya Muhammed şu ihtiyacımın görülmesi için seninle birlikte Allah'a yöneldim. Ya Rab onu benim hakkımda şefaat kıl. Onu benim hakkımda şefaatçi kıl demek onun benimle ilgili duasını kabul et demektir. Çünkü şefaat yardımcı olmak ve istekte bulunmak için birine eşlik etmektir. O nebiden duasına eşlik etmesini istemiş. O da dua etmeye söz vermiş ve onun da kendisiyle birlikte şöyle demesini istemiştir. Allah'ım senden istiyorum. Rahmet nebisi Muhammed'le birlikte sana yöneliyorum. Nebinin başındaki bağ harfi cerri yanıltıcı olabilir. Bu harf İlsak içindir. İlsak, yapıştırmak ve bir şeyi öbürünün parçası haline getirmek demektir. Bu sebeple duanın doğru manası yukarıda yazıldığı gibidir. Aksini düşünmek şu ayete aykırı olur. Ya Muhammed, de ki, benim kendime bile fayda ve zarar verecek gücüm yoktur. Allah verirse başka. Araf suresi 188. ayet Şu ayet hakkında ne diyeceksin? Bu da tevessülün delilidir. Onlar kendilerini kötü duruma düşürdüklerinde sana gelseler, Allah'tan bağışlanma dileselerdi, bağışlanmaları için sen de dua etseydin, o zaman Allah'ın tevbeleri kabul ettiğini ve merhametli olduğunu görürlerdi. Nisa suresi 64. ayet. Onlar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar, o da Allah'tan onları bağışlamasını istiyor. İşte insanlar da evliya Allah'a gelir. Onlar da Allah'ın onları bağışlamasını ister. Çünkü evliya peygamberin varisidir. Peygamberin yaptığını onlar da yaparlar. Bilirsiniz, tevbe dönüş yapmak demektir. Kişinin yaptığı günahtan pişmanlık duyup bir daha işlememeye karar vermesi tevbedir. Allah'tan bağış dilemesi de istiğfardır. Bu onun tek başına yapacağı bir iştir. Onun için Kur'an'da tevbe ile ilgili emirler doğrudan günahı işleyenlere yöneliktir. Çünkü bizde Hristiyanlar gibi günah çıkarma yoktur. Tevbe için bir hocanın yanına gitmek de gerekmez. Okuduğunuz ayet tevbe ve istiğfardan bahsediyor. Yanlış bir iş yaptıkları zaman Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelmeleri pişman olmaları demektir. Bu bir tevbedir. Allah'tan bağış dilemeleri de istiğfardır. Allah'ın elçisinin bağış dilemesi ise onlar için Allah'a dua etmesidir. Allah'ın elçisinin duasını almak pek güzeldir. Burada bir aracılık söz konusu değildir. Zaten Allah ona şu emri vermiştir. Bil ki Allah'tan başka ilah yoktur. Kendi günahın için mümin erkek ve mümin kadınlar için bağışlanma dile. Allah dolaştığınız yeri de durduğunuz yeri de bilir. Muhammed Suresi 19. Ayet Okuduğunuz ayetin tamamı şöyledir. Biz ne elçi göndermişsek Allah'ın izniyle kendisine boyun eğilsin diye göndeririz. Onlar kendilerini kötü duruma düşürdüklerinde sana gelseler, Allah'tan bağışlanma dileselerdi, bağışlanmaları için sen de dua etseydin, Allah'ın tövbeleri kabul ettiğini ve merhametli olduğunu görürlerdi. Nisa suresi 64. ayet Siz ne derseniz deyin, biz Allah'la kullar arasında Evliyaullah'ın ve Meşayih-i İzam haziratının ruhlarının vasıta olduğuna inanırız. Onların ruhaniyetinden istimdad eder, istiyanede bulunuruz. Peki ya Fatiha suresindeki İyyâ Kenesta'in, yalnız senden yardım isteriz ayeti nerede kaldı? Bu ayeti günde en az kırk kere namazda okuruz. Bunun sebebi ne olabilir? Allah Teala şöyle buyurur. İnsanı biz yarattık. Nefsinin ona ne fısıldadığını biliriz. Biz ona şah damarından da yakınız. Kaf suresi 16. ayet Allah bize şah damarımızdan yakın olduğuna göre, velilerin ve büyük şeyhlerin ruhları nerede boşluk bulur da araya girerler. İlahiyat fakültesinden iki kız talebe geldi ve bana aynı şeyi sordular. Dediler ki, Allah bize şah damarımızdan daha yakın olduğuna göre neden şeyhler araya giriyorlar? Ben de dedim ki, Kur'an'ı size kim okutuyor? Kur'an hocası dediler. ''Allah size Kur'an hocasından daha yakın değil mi? Neden o okutmuyor da Kur'an öğrenmek için bir başkasına ihtiyaç duyuyorsunuz?'' diye sordum. ''Tamam, haklısın.'' dediler. Birisine Kur'an öğretmenin Allah ile kul arasında aracılık yapmakla ne ilgisi var? Bunun nesi tevessüldür? Bir başkasına bir şey öğreten herkes Allah ile kul arasında vesile kılınıyorsa sizin durumunuzda milyarlarca insan var demektir. Dünyada bir başkasına bir şey öğretmeyen yoktur. Sizin iddianız şu ayete ters düşmektedir. Rabbinizden size ne indirilmişse ona uyun. Onunla aranıza koyduğunuz velilere uymayın. Bilginizi ne kadar az kullanıyorsunuz. Araf suresi 3. ayet.